bir hidayet ve rehber olmak üzere Musa'yık kitabı verdik ki Rablerine kavuşacaklarına iman etsinler. İşte bu Kur'an'da indirdiğimiz kutlu bir kitaptır. Artık ona tabi olun. İnkar ve isyandan sakının ki rahmete nahi olasınız. O kitabı indirmemiz bizden önce kitap yalnız iki topluluğa indirildi. Biz ise onların okuduklarından habersizdik.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 ''Bekleyin, biz de beklemekteyiz.''